Cenab-ı Hak müminler şahsiyet ve karakter istiyor, boş şeylerden kaçınırlar buyuruluyor. La bali hareketler şahsiyeti zedeleyecek gıbetti vesaire dedi Bunlardan kaçınırlar buyuruluyor, kendini korurlar buyuruluyor. Allah'ın verdiği nimetler, zekat, öşür vesaire, bunların failine, bunlar için faaliyette bulunlar. Allah'ın verdiği bu nimete bir şükrane olarak faaliyette bulundular. Mülk Allah'a ait, el-mülkü lillah. Her şey emanet. Kendimiz emanet, malımız emanet, evladımız emanet, her şey bir emanet. İffetlerini korurlar buyuruluyor. İnsani vasıftır iffet korumak. Diğer mahlukatta serbesttir. İnsanın haysiyetidir, şerefidir. Aile yapısının temelidir. Toplumun ruhaniyet kazanmasıdır. Akitlerinde dururlar, emanete dikkat ederler. Yine yuhafizun, onlar namazlarını muhafaza ederler buyuruyor. Yine Cenab-ı arkadan bir cennet tepsiri akıllı bulunuyor. Velhasıl cenab Cenabak kalbimizi cennete layık hale getirmeye bir kıvam kazanmasını arz ediyor. Kalbi selim buyuruluyor. Selameten bir kalp, ile beraber olan bir kalp. Bütün menfilikler yok olmuş, erimiş. Cenab-ı dostluk kurulmuş. İlla men atallaha bir kalbin selim buyuruyor. Anca bana bir kalbi selim gelir buyuruyor. Yani rafine olmuş bir kalp. Filtreden geçmiş kalp. Teskiye olmuş bir kalp. Arınmış bir kalp. Kalbin i münip istiyor Cenab-ı Hak. Hayır ve şer o kalpte netleşmiş. Nefsi mutmain Ne istiyor? Allah'ın verdiği nimetler Allah yolunda bezlediyor. Allah yolunda cömert çarçılınıyor. Nefsani dünya için kullanılmıyor. Radiye Allah'tan razı olmuş bir kalp değişen şartlar altında. Fakirken zengin oluyor. Ağır bir imtihan bu fakirken zengin olmak. Zenginken fakir oluyor. Bu da zor bir imtihan. Sağlamken hasta oluyor. Hastayken sağlam oluyor ve her halde o halin icabını yerine getirebilme, radiye Allah'tan razı olarak Cenab-ı Hak da o samiyeti o okulundan razı oluyor bir cennet vizesi çıkıyor salih kullarıma katıl ve cennetime gir Cenab-ı Hak buyuruyor hep bunlar kamil insan modelleri Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Tövbe suresinde mallarıyla, canlarıyla cenneti satın aldılar buyuruluyor. Demek ki cennet dünyada pazarlanacak. Kabir dünyada pazarlanacak. Ahiretteki durumumuz dünyaya bağlı. Kabrimizin nasıl olmasına arzu halindeyiz. Dünyamız nasıl kabrimiz o şekilde. Kıyamette nerede olmak istiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlığımız ne kadarsa Kıyamette de oradayız. Ömür çok büyük bir sermaye. Bir ebediyet sermayesi ömür. Hayat ne kadar uzunluğu kısalı üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi. Nerede biteceği belli değil. Her an kulun bir hazırlıklı olması. Demek ki birinci Cenab-ı Hak kalbimizin kendisiyle beraber olmasını arzu ediyor ve dostluk istiyor. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. Sevenin sevilende kendi üstleri görmesinden kaynaklanır. İşte Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam 12 evladı vardı Yakup Aleyhisselamın. Yusuf Aleyhisselam da kendi karakterini, kendi şahsiyetini gördü. Yusuf Aleyhisselam meyledi. Cenab-ı Hak da hangi kulunda cemali sıfatlar tecelli halinde ise okuluyla dost oluyor. Cenab-ı Hak'la dost olmanın neticesinde Efendimiz'e dost oluyor. Sallallahu aleyhi ve Selle Efendimiz'i yakından tanıyor. Yakından tanımaya çalışıyor. Onun terbiyesine giriyor. En büyük insan terbiyeciler peygamberler. Onun zirvesi de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir misal vereyim. Nasıl bir Efendimiz'in terbiyesinde yetişen bir insan, avamdan bir insan nasıl bir zirve haline geliyor? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yani Ömer radıyallahu anh, oğlu Abdullah radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine civarında bir yere çıkmıştı Tenezzühe. Orada bir sofra kuruyorlar. Bu sırada yanlarından bir koyun çobanı geçiyor. Koyun çobanı sofraya davet ediyorlar. Koyun çobanı ben oruçluyum diyor. İbni Ömer diyor ki, ha diyor demek ki de bu sıcakta diyor. Oruç tutuyorsun diyor. Takdir ediyor. Fakat onun bir derinliğini anlamak istiyor. Yani kalbinde, yüreğinde ne kadar derinlik var. Ne kadar Cenab-ı yakınlık var. Çoban diyor, bize bir koyun satsana buradan diyor. Sana bedelini verelim diyor. Ben yani burada biz yeri, sen de akşama sana bırakırız, sen de onun iftarını açarsın diyor. Çoban diyor ki, bu koyunlar benim değil ki diyor. Çoban diyor, daha da öteye şey yapıyor. Kayboldu dersin, sahibi ne dersin diyor. Yani tuttuğu oruç nasıl bir keyfiyette bir oruç? Kayboldu dersin diyor. Nereden bilecek sahibi diyor. Çoban elini kaldırıyor şiddetle, peki diyor. O zaman diyor, Allah görmüyor muydu, Allah nerede diyor. E Cenab-ı Hak bizden böyle bir kalbi basıp istiyor. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği bir talebi bu çoban. Demek ki kalbin yetişmez, yani zihnin değil, zihne depo etmek ilim değil, onu kalpte davranışlara geçirme. Bir tahassüs merkezidir kalp.